Selim Badur'la Korona Günleri Günaydın Selim Badur, merhabalar. Günaydın, merhabalar. Günaydın. Günaydın, günaydın kardeş, günaydın. Nedir ee, durum? Dün e, Papa'nın Vatikan'da geleneksel konuşması meydanda toplananlara Angelus duası sonrasında bu alanda bulunur olmanız yani İtalya'da salgının pik noktasının aşıldığının bir göstergesidir. Ancak demiş zafer elde ettik diye sevinmeyin çok erken ama sosyal mesafeye dikkat edin. Bu da Papa'nın söylevi ve gerçekçi bir yaklaşımıydı. Brezilya ve Bolsonaro ile ilgili haberi siz söylediniz. Dünya sağlık örgütüden çıkanı demiş. Gerekçesi Dünya Sağlık Örgütü'nü ideolojik yaklaşmakla suçlayarak bu konuşmayı yapmış. Komünist mi yani? Ee, e, gibi, evet. evet yani e, Hoş olmayan ideolojilere e, sapmış e, Dünya Sağlık Örgütü. Bu arada Hollanda'da bu e, tür yaklaşımlar ve örnekler e, bu kuş kribi sırasında da e, olmuştu. Çeşitli kümes hayvanlarının kitlesel imhası. Bunu hayvan severler ve yani genel anlamıyla toplumda tepki duyulurdu. Aslında yapılması gereken yani acı ama gerçek bir tabloydı. Yavaş yavaş Avrupa'da bu Covid nedeniyle başlıyor bu tip uygulamalar. Tuhaf ama gerçek hayvandan giy. Bir kesilme oldu evet. tekrar. Nasıl devam ettirebiliriz? Tekrar bağlanıyor galiba görebildiğim kadarıyla ama. Evet çok büyük bir öncelik Alo. alo. Bir... Koptu muydun galiba? Koptunuz evet. evet. Hollanda'dan bahsediyordum. Bu çiftliklerde çiftlik çalışanlarında iki kişinin enfekte olduğunu saplanmasından sonra vizon yetiştirilen çiftliklerde vizonların kitlesel imhasına başlanmış bulaş kaynağı olabileceği düşünülerek Cumartesi günü e, ilk olarak 1500 vizon imha edildi. E, ve e, devam edecek bu vizonların e, imha edilmesi. Karbon monoksit gazı ile öldürüyorlar hayvanları. Hayvan Peki, vizon, vizyonları... Pardon bir şey soracağım. Vizon, Kürk hala e, Hollanda gibi çevreciliğe dikkat eden son derece insani kanunların olduğu bir ülkede Vizon imalatı, çiftlikleri bütün hızıyla devam ediyor mu? Tahmin ettiğinizin ötesinde yani o kadar fazla çiftlik varmış ki vizon çiftlik. Y Yüz Hayret. binlerce hayvan varmış evet. değil mi? Evet. Evet. Utanç bir e e Ve hayvan hakları, savunucuları başvurmuşlar. Yargıya buna rağmen e mahkeme reddetmiş başvuruyu. E yani bu imha işlemi sürecek demek ki. E şimdi e biraz farklı ülkelerden kısa, kısa haberler verelim. Afganistan ve İran'dan endişe verici haberler geliyor özellikle Afganistan'da hastanede yataklar dolmuş tamamen her gün 10-15 kadar ambulans hastanelerden böyle yığınla yaşamını itirenlere götürüyormuş ailelerde kayıplarını genellikle geceleri gömmeye başlamışlar gizli gizli gömüyorlarmış ve çok sayıda insan bu şekilde geziyor, gömülüyormuş Peru ile ilgili Özdeş haber verdi galiba çok fazla artıyor ve Türkiye'ye geçti. Evet. Gerçekten de oksijen tedavisi inanılmaz gereğinin çok altında bu tedavi olanakları ve Sağlık Bakanı'nın ilginç acı, çok acı bir açıklaması var. Bugün hastalanmak için uygun bir gün değildir demiş Sağlık Bakanı. <gülüyor> derdi. Evet. Yani oralarda artık dakikada bir yani en azından Brezilya için bildiğim şey Folia de São Paulo gazetesi manşetten verdiği her geçen gün bir dakikada bir Brezilya'nın hayatını kaybettiği gibi bir durum yani. Gerçekte dünya liderleri tuhaf tuhaf açıklamalar yapmaya demek ki devam ediyorlar. Dün Trump da bu 5000 mil siz haberini vermiştiniz Ömer Bey bunun için çok fazla mil neden bu kadar çok mil, yasak koymuşlar bilmiyorum ekonomik için zarar diyordu evet. Evet. Yunanistan'da e, karar almış turizmi biraz daha hareketlendirmek için Atina ve Selanik hava limanlarını açıyorlar buna karşı da göçmen kamplarında yine bir bağlantı sorunu oldu Gö galiba göçmen kamplarında e, sıkı tedbir alındığını da e, belirtiyorlardı öbür yandan da e, Yunanistan'da da e, oldukça başarılı tedbirler almış olmalarına rağmen göçmen kamplarında bu 12 e, ne kadardı kaç kilometre 12 kilometrelik bir Sınır daha yeni koyacaklardı galiba değil mi? Hayır 200 kilometreye kadar çıkan. Yani 200 planlıyorlar. kilometre evet. evet. 200. Türkiye Yunanistan sınırında evet yani o ilk sınırda 12 kilometre kadar bir şeyden söz ediliyordu Vallahi ama mi? bütün bir sınır bölgesinde 200 kilometrelik bir ne derler ona engel oluşturmayı planlıyorlardı göçe karşı. İsrail'den haber veriyordu ben yine bağlandım İsrail'i bitireyim <gülüyor> ha, <derseniz>. Yunanistan'dan bahsediyordunuz <gülüyor> evet, tam Yunanistan'da orada koptu. Atina ve Selanik limanlarının açılmasına karar verildi. O turizm e, gelirleri e, yani kullanarak. ancak göçmen hariç. kampları evet, <gülüyor> evet ancak göçmen kamplarında karantina uygulaması 21 Haziran kadar uzatıldı İsrail e, ki şu ana kadar e, hani kontrollü e, sağlayabilen ülkelerden bir tanesi e, buna karşılık e, ayda 2 milyon maske üretecek e, bir projeyi başlattılar Hani her şey yolunda giderken böyle bir çaba hem satacaklar hem kendi ülkeleri için gerekli ama biraz önce sizin de çeşitli alışveriş merkezlerinde İstanbul'da ee, olguların e, saptandığı ile ilgili haberiniz ee, İsrail'de de paralel bir şey var ee, Açılan okulların e, yaklaşık e, 100 kadar e, öğrenci ve öğretmen de pozitiflik saptandığı için 100 kadar okul tekrar kapatıldı İsrail'de Hafta sonu itibariyle ee, bir haberde bu 6 Haziran günü yapılan petrol üreten ülkelerin e, toplantısı ve aldığı kararlar petrol üretiminin düşürme sürecini bir ay uzattılar. Çünkü petrol fiyatları çok azalmaya başlamıştı. bu Covid nedeniyle. Ee, sizin sık sık e, refer ettiğiniz e, Naomi e, önemli bir bir e, kopma oldu gene. Naomi Klein'in bir yeni yazısı Dan bahsedecekti herhalde. Ben onu tam e, görmemiş olabilirim. Sen gördün mü özdeş evet, bilmiyorum. Ben de e, hatırlamıyorum. Fakat e, ki programda e, söylediğimiz şeyi demiyor. Söylediğim e, evet, herhalde. biz onu hala e, çevirtmeyi de tam başarabilmiş değiliz. Ama Naomi Klein'in ve Arundhati Roy'un iki aktivist yazar kişinin aralarındaki Covid-19 sonrası dünya konusunda çok ilginç ve önemli bir söyleşileri vardı. Her ikisi evlerinden yaparak nasıl bir mücadele sonunda gerçekleşebileceğini bakalım. Bunun Efendim Perio? Alo bağlanabildik mi? Tekrar. Evet Naomi Klein'dan bahsediyordun. Evet başlangıçta e, sağlık e, konusuna öncelik verildi ve ekonomik kaygılar ötelendi o nedenle e, bazı önlemler alınıyordu ama ne zaman ki pandeminin yoksulları, zencileri, yaşlıları ve diğer kırılgan grupları vurduğu anlaşılınca ekonomi ön plana çıktı diye bir açıklaması var e, önemli bir söyleşi. E, Rusya'ya ait kısa bir haber, birkaç haber. E, aslında Rusya'da e, olgular saptanmaya başlandığı günlerde hatta Nisan ayının ortalarına neredeyse Enformasyon Bakanı ya da Enformasyon yetkililerinden bir tanesi Aleksandr Niyastnikov ee, Rusya'da e, hastalığın yayılmasının mümkün olmadığını e, ve e, hızlı bir batılı ülkelerinde olduğu gibi hızlı bir yayılma riskinin %0 olduğunu söylemiş ki e, aradan e, yaklaşık 5 hafta geçtikten sonra 423 bin e, vakayı aştı Rusya Türkiye'de de hatırlarsanız ilk haftalarda Türkiye'nin işte Covid-19 için uygun değil diyen bilim insanları vardı. Yani bu, o tabii ayrı bir konu de şey bu, bu tarz söylediler. İddiaları bir takım söylediler ama hiç özellikle televizyonlarda bunlara yer verilmesi. Sonra da o insanlar ortadan kayboluyor ama o dönemde söyledikleri e, bir takım insanlarda kafasında kalıyor. Bu, bu tuhaf tabii yani bu özensizlik bu e, Yanlış bilgi aktarma. Öyleyse şimdi Rusya'dan bahsederken Rusya e, aslında e, bir takım avantajları vardı Rusya'nın. E, örneğin e, Çin ile olan sınırı ki 4100 kilometreden daha uzun bir sınır. O sınırı 30 Ocak günü hemen kapattı. E, Rusya'nın bir diğer avantajı... Alo. Hala evet, evet duyuyoruz. Ee, bir diğer avantajı Rusya'da tabi, e, nüfus e, yoğunluğunun az olması. İkincisi ve en önemlisi eski dönemlerden kalan koruyucu hekimlik halk sağlığı uygulamalarının Rusya'da e, hala terk edilmemiş olması. Bunlar birer avantaj Rusya için. E, baktığımız zaman e, Rusya'da e, test sayısı hiç de azımsanmayacak gibi e, 10 milyonu aştık yapılan test sayısı. 200 donanımlı laboratuvar ülke genelinde bunları yapıyor. Buna karşı bir takım dezavantajları varmış Rusya'nın. Bunlardan bir tanesi sağlık çalışanlarının konumu çünkü e, yaşamını yitiren, Covid nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanı oranı tüm ölümlerinin %7'sini oluşturuyor Rusya'da. Çok yüksek bir oran. E, ve Batı ülkelerindeki, Batı Avrupa ülkelerindeki e, meslektaşlarından sağlık çalışanlarına oranlar 16 misli daha büyük risk altında varmış. Bu e, aslında tamamen e, kullandıkları koruyucu ekipman eksikliğinden, yetersizliğinden kaynaklanıyor. Bir diğer önemli nokta ilginç bir. Sayılara sadece bakınca her şeyi açıklayamıyorsunuz. E, bu e, solunum cihazları açısından e, ventilatörler açısından baktığımızda e, şöyle bir durum var. Mesela Amerika'da 100 bin kişiye 19 tane cihaz düşerken, Rusya'da 100 bin kişi 27 tane e, solunum cihaz düşüyor. Yani ekipman sayısı. Yeterli görünüyor. Ama o kadar eski modelde o kadar yetersiz e, solunum cihazlarıymış ki bunlar iyi işe yaramıyormuş. Yani sadece salt rakama bakarsanız eğer e, işte Rusya gayet iyi ikimiz de Batı'dan çok daha e, donanımı çok daha iyi e, denebilir. Tabii bütün bu olumlu ve olumsuz taraflar Rusya'ya birer e, avantaj sağlayan ya da e, dezavantajı olabilecek nedenlere bakınca e, yine de e, o ülkede de e, ekonominin e, her şeyin önüne geçtiği belli oluyor ki e, bu çalışmama dönemi diye adlandırılıyor Putin bunları, Vladimir Putin 11 Mayıs'ta e, bu 30 Mart tarihinde aç, e, aldığı karar çalışmama dönemi onun sonlandırdığını ilan etti ve 11 Mayıs'ta e, bütün şirketler çalışmaya başladılar. Evet bu ben de şeyi ekleyeyim izninizde Putin'in eski danışmanı olan Andrei Illarionov'un Rusya'da gerçek vaka sayısının açıklanandan 5 kat fazla olduğunu, ölümlerin de 15 ila 20 bin civarında olduğunu söylemiş. Yani e, mesela Petersburg, Rusya'nın ikinci büyük şehri, Petersburg şehrinde gerçek ölüm oranları açıklananın 12 katı, açıklanan rakamların. Dağıstan Özel Devleti'nde ise 25 katı şeklinde diyor. Çok e, başka bir noktaya da o işaret etmiş. St. Petersburg konusunda e, ilginç bir bir haber öğrendim ben geçen hafta. Çünkü bu e, Covid-19 nedeniyle aşılamalar özellikle kızamık aşılamaları aksıyor. E, ve onu e, çalıştığım proje nedeniyle takip etmek durumundayım. E, Rusya'da St. Petersburg'da kızamık salgınları başladı. Neden böyle oluyor? St. Petersburg'un ne özelliği var diye sorduğum zaman oradaki e, Rus e, meslektaşlarım e Sankt Peterburg Rusya'da aşı karşıtlığı konusunda çok önemli bir odak merkez olduğunun ve bu tarz önlemler alacak önlemler aşılamalar sağlık konusunda önerilen teknik kısıtlamalar bunların hiçbirisine uyulmadığını söylüyorlar. Onun için Sankt bu rakamların bu şekilde yükselmiş olması şaşırtıcı değil. Evet. Bu arada Rusya ile ilgili gerçek rakamların belki 5 misli, 10 misli olabileceğine ait açıklamayı değindiniz. Aslında bu bütün ülkeler için geçerli. Yani bugün baktığımız evet. zaman biz kayıtlara Covid-19 olgusu ya da Covid-19'dan yaşamı yitildi diyen kişilerde kullanılan kriter... Ee, PCR testlerinde de pozitifliğiyle e, paralel gidiyor. PCR testi eğer yapılmamışsa ya da negatif kurulmuşsa o Covid e, olarak kayıtlara geçmiyor. Bu nedenle e, sadece Rusya değil bütün ülkelerde, Ülkemizde dair işte bütün Avrupa ülkeleri ya da dünyanın tüm ülkeler. Bir tek istisna var ilginç bir şekilde e, PCR testine bakmadan Covid-19 e, bildirimi yapan Belçika. Ee, onun için e, en gerçekçi sayıları Eğer istersek Belçika örneğine bakmak yer var İki tane evet. çalışma var Bir tanesi e, Almanya'da Bonn Üniversitesi'nde e, Dörhle isimli bir araştırıcı ve ekibinin e, Bu benim bir süreden beri Üzerinde durmaya çalıştığım bir konu e, Hani e, Yolda yürürken virüs e, Birisinin yanından geçersen sonra, Bulaşma öyle olmaz ee, bu yaklaşıma daha fazla inanıyorum ee, kontamini yüzeylerden bulaşma riskinin çok az olduğunu gösterdi bu Almanya'daki ekip yani e, gelen dışarıdan gelen paketleri, poşetleri işte, işte balkonda bekletmek falan bunun pek işe yaramadığını buradan zaten bulaş olmadığını gösteriyorlar. Ee, bu tarz e, bulaşmaların e, hemen hemen olmayacağını e, kanıtlıyorlar. E, Tabi bu önemli. Biraz önce siz Mada sahibi e, dediniz. Moda sahirli gençler o şekilde bulaşma fazla değil. Bunu biz e, bu ilk sokağa çıkma yasağı kararının alındığı gün hani iki saat sonra e, herkes evlerine kapanacaklar İnsanlar insanlar marketlere koştular. E, orada gördüğümüz televizyonlarda izlediğimiz sahnelerden hastalığın e, patlak vereceğini düşündük. Ama olmadı. Evet yine sizin belirttiğiniz gibi e, AVM'lerden takım pozitif olgular geliyor. İşte gerçek e, risk orada yani kapalı ortamlarda ve uzun süreli temas e, hastalığın esas yayılımında e, rol oynayan e, faktörler ve Yine özdeş sanıyorum AVM çalışanlarının hastalandığını söyledi. Evet. Olduklarını. evet uzun süre o ortamlarda bulunmak, bu açık havalarda gezmek elbette riskli. Tabii ki maske takılsın, sosyal mesafeyi dikkat ama esas tehlike orada değil. Esas tehlike bu virüs ortadan kalkmayacak. Sonbahar aylarına geldiğimiz zaman tekrar kapalı ortamlara geçtiğimizde herhalde risk daha fazla olacak diye düşünüyorum. Evet, bir de şeyde yani alışveriş merkezlerinde maske takmayıp e, takarak gelen varsa bile çıkarıyorlarmış Uya, tezgahtarlar da uyardıkları zaman dükkandaki çalışanlar e, e, kavga da çıkıyormuş böyle evet, de sorunlar var Evet, müşteriler evet, evet yani e, bir, bir takım e, işte siz yine maskeniz var mı niye takmıyorsunuz var olmaz olunca da var diyenler yani, çıkıyor ee, ben e, bugün süremiz kalmadı ama yani özellikle şu antikor testlerine ilgili e, o bitenleri değinmek istiyorum. Çünkü çeşitli özel laboratuvarlar ya da özel hastaneler Türkiye'de e, biz bu antikor testine başladık. Muhakkak antikor testi yaptırın gibi duyurular yapıyorlar ve e, bir takım firmalara da e, çalışanlarınızı antikor testine e, tabi tutulması için hazırız. Biz, e, diye çağırırlar. Bunun ne kadar ticari ve ne kadar yarar şey olduğunu belki vurgulamak lazım hem de sık sık vurgulamak lazım çünkü insanlar bu testi yaptırmanın yok gerekli olduğunu, yani bu testi çok doğru bir test olduğunu düşünüyorlar ki çok yanlış bir şey. isterseniz burada duralım ve yarın da buradan kaldığımız yerden devam edelim. çok teşekkür ederiz görüşmek teşekkür üzere görüşmek üzere. Alın iyi haftalar teşekkürler i̇yi Selim Badurla